hak ile ve adı konmuş bir süre sonuyla oluşturduk. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerse, uyarıldıkları şeylerden, uyarılmaktan yüz çevirenlerdir. De ki, Allah'ın aslarından yakardığınız şeyleri gördünüz mü, hiç düşündünüz mü? Onlar yeryüzünden neyi oluşturmuşlar bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru kimseler iseniz, bana Kur'an'dan önce bir kitap veya bilgiden bir kalıntı getirin. Ve Allah'ın aslarından kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan kimselere dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Üstelik tapılan kimseler, o kimselerin yalvarışlarından habersizler de. İnsanlar bir araya toplandığı zamanda taptıkları kimseler kendilerine düşmanlar oldular. Ve onların kendilerine tapmalarını kabul etmeyenler idiler. Ve bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler, kendilerine gelen hak için bu apaçık bir büyüdür dediler. Ya da onlar, Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurmuşsam, bana Allah'tan olacak şeye güç yetiremezsiniz. ''Beni Allah gibi cezalandıramazsınız. O, sizin neyin içine atıldığınızı daha iyi bilir. Sizinle benim aramda tanık olarak O yeter ve O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ben elçilerden ilk ortaya çıkan biri değilim ve ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene tabi oluyorum.'' Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah tarafından ise ve siz de onu bilerek reddetmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzeri üzerine tanık olup da inanmışsa, siz de büyüklük tasladıysanız, şüphesiz ki Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğuna kılavuzluk etmez. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler, iman etmiş kişiler için eğer bir hayır çıkar olsaydı onlar ona bizim önümüze geçemezlerdi. Önce biz mümin olur, çıkarı biz alırdık dediler. Bununla kılavuzlandıkları doğru yola girmeyince de bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. Kur'an'dan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. İşte bu Kur'an'da şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseleri uyarmak, iyilik, güzellik üretenleri müjdelemek için Arap lisanı üzerine en mükemmel ifade diliyle doğrulayan bir kitaptır. Necm 276 Şüphesiz işte şu, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olan kişiler üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennet asabıdırlar. İşlemekte olduklarına karşılık orada sonsuz olarak kalacaklardır. Ve biz insana, ana ve babasına iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi yükümlülük olarak ulaştırdık. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle bıraktı doğurdu. Ve onun taşınması ve ayrılması otuz aydır. Sonunda insan olgunluk çağına ulaştığı ve kırk seneye geldiğinde, Rabbim bana ve anama babama ihsan ettiğin nimetlerine karşılık ödememi ve senin hoşnut olacağın salihi işlememi sağlar. Benim için soyumun içinde düzeltmeler yap, salih kimseler ver. Şüphesiz ben sana yöneldim ve ben şüphesiz Müslümanlardanım dedi. İşte bilgeleşmiş, bilinçleşmiş bu kimseler, vaat olup durdukları doğru bir vaat olarak ve kendileri haksızlığa uğratılmadan, Allah'ın onlara amellerini tam olarak ödemesi için kendilerinden yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve cennet asabı içinde kötülüklerden koruyacağımız kimselerdir. Ve anasına, babasına öf size, siz beni benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken çıkarılmakla, öldükten sonra dirilmekle mi tehdit ediyorsunuz diyen kimse ve ''Anası babası Allah'a yalvararak ''Yazık sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir.'' der. Sonra da o ''Bu Kur'an, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.'' der. İşte anası babasıyla inanç çatışması olan, ahirete inanmayan çocuklar, kendilerinden önce gelip geçmiş olan, bilinen, bilinmeyen tüm kesimden önderli toplumlar içerisinde alehlerinde söz hak olmuş kimselerdir. Şüphesiz onlar gerçekten kayba, zarara uğrayıp acı çeken kimseler idiler. Ve herkes için işledikleri şeylerden bir takım dereceler vardır. Ve onlar haksızlığa uğratılmadan Allah'ın onlara amellerini tam olarak ödemesi içindir. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kişiler ateş üzerinde yayılacakları gün, siz iğreti dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz, onlar ile yararlandınız. Artık yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve hak yoldan çıkıcılık edip durduğunuzdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile karşılık göreceksiniz. Necm 277 Adın kardeşi Hud'u da an. Hani o ahkafta toplumunu uyarmıştı. Kesinlikle onun önünde ve ardında her yanında Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şüphesiz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum diyen uyarıcılar geçmişti. Onlar sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, hadi o bizi tehdit edip durduğun azabı hemen getir dediler. Adın kardeşi Hud, şüphesiz o azabın ne zaman geleceğine dair bilgi Allah katındadır. Ben ise size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Ve ben sizi cahillik edip duran bir toplum olarak görüyorum dedi. Sonunda onu vatiler ne doğru gelen geniş bir bulut halinde gördüklerinde ha işte bu bize yağmur getirecek bir bulut dediler hayır aksine o çabuklaştırmaya çalıştığınız şeyin ta kendisi Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eden içinde acıklığı bir azap olan rüzgar sonunda o hale geldiler ki ...konutlarından başka hiçbir şey görünmüyordu. Biz günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz sizi güçlü kılmadığımız şeylerde onları güçlü kılmıştık. Size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve duygular vermiştik. Buna rağmen kulakları, gözleri ve duyguları onlara hiçbir yarar sağlamadı kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşatıverdi. verdi kesinlikle biz kendi komşularınız olan memleketleri değişime yıkıma uğrattık ayetleri onlar dönsünler diye tekrar tekrar açıkladık öyleyse Allah'ın aslarından Güya ona yakınlığa vesile edindikleri düzme tanrılar onların azabını savmaya yardım etmeli değil miydi? Tersine o düzme tanrılar kendilerinden ayrılıp kayboldular. Bu onların yalanlarıdır, uydurmakta oldukları şeydir. Necm 278 Hani biz gizli ajanlardan Kur'an'ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik? Onlar Kur'an'a hazır oldukları zaman ''Susun'' dediler. Sonra Kur'an'ı dinleyince de birer uyarıcı olarak toplumlarına döndüler. Onlar ''Ey toplumumuz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen ve sadece içinde konu edilenleri tasdik eden, Hakk'a ve dost doğru yola kılavuz olan bir kitap dinledik. Ey toplumumuz, Allah'ın davetçisine karşılık verin, ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Her kim Allah'ın davetçisine karşılık vermezse bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun için Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın kimseler de yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler dediler. Necm 279 Onlar şüphesiz gökleri ve yeryüzünü oluşturan ve onları oluşturmakla yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de güç yetiren olduğunu görmediler mi? Düşünemediler mi? Evet şüphesiz ki O her şeye gücü yetendir. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden şu kimselerin ateş üzerine yayılacakları gün bu gerçek değil miymiş? Onlar da, evet gerçekmiş, Rabbimize and olsun dediler. Allah, o halde bilerek reddedip durduğunuzdan, inanmadığınızdan dolayı şimdi tadın azabı dedi. Necm 280 Artık erçilerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için aceleci olma. Sanki onlar kendilerine vaat edilen şeyi gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu bir tebliğdir. Artık hak yoldan çıkanlar topluluğundan başkası değişime, yıkıma uğratılır mı?